Günaydın, bugün yine birbirinden yeni imza kampanyaları ile pek çok mücadele alanından haberler vereceğiz size. İlk haberimiz yerel seçimlerle ilgili kampanya başlatan Haklı Kadın Platformu 2014 yerel seçim adaylarına sesleniyor. Platform talebini şu şekilde ifade etmiş: "Kadınlar için projene açıkla oyumu yakala." Haklı Kadın Platformu olarak adaylara toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda üzerlerine düşen görevleri hatırlatmak için bir kampanya yürütüyoruz diyorlar. Kampanyamız kapsamında adaylardan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak çalışmalarını tüm plan program ve bütçelerine dahil etmelerini talep ediyor seçimlerden önce bu projelerini Kamuoyu ile paylaşmalarını istiyoruz. Haklı Kadın Platformu üyeleri olarak bu konuya siyasiler kadar siz seçmenlerin, özellikle de kadın seçmenlerin duyarlı olmasını, kadına yönelik politika ve somut projeler açıklayan adayları desteklemenizi diliyor. Ortak geleceğimizi etkileyeceğine inandığımız bu konuda siz seçmenlerin desteğine güveniyoruz. Gelin tüm adaylara toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacakları projelerine açıklamaları için çağrıda bulunalım ve onlara şöyle seslenelim. Kadınlar için projeni açıkla, oyumu yakala. Yerel yönetimlerde daha fazla kadının görev alması, yerel düzeyde istihdam olanaklarından kadınların daha fazla yararlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kız çocuklarının okullaşmasının arttırılması, kadınların sağlık hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmasının sağlanması gibi konularda sizlerin projelerini ve bu projeler için ne kadar bütçe ayırdığınızı kamuoyuna duyurmanızı bekliyoruz diyor platform ve bütün adaylara sesleniyor. Kampanya Twitter'dan hashtag kadınlar için projeyini açıkla oyumu yakala hashtag ile de destek olabiliyorsunuz. Buradan da kampanya devam ediyor. Sırada hayvanların beslenmesiyle ilgili bir haberimiz var. Kampanyayı başlatan Ufuk Işığın talebi Migros'un raflardan kaldırdığı ürünleri imha etmek yerine açlıkla mücadele eden hayvanlar yararına kullanması. Muhatabı Migros Genel Müdürlüğü olan kampanyasında Ufuk demiş ki Türkiye'de Modern parakende sektörünün öncüsü olan sürdürülebilir kalitesiyle müşteri memnuniyetini ve saygınlığını her daim koruyan bir firma olarak, Türk halkına en iyi şekilde hizmet verme gayretinde olan Migros, pek çoğumuzun takdirini kazanmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla müşterilerine en iyi hizmeti verme gayesi taşıyan Migros, son kullanma tarihi geçmesine kısa bir süre kalan ürünlerini raflardan çekmekte ve bu ürünleri imha etmektedir. Ülkemizde bakım evlerinde, ormanlarda, ıssız otoyol köşelerinde ve sokaklarda yüz binlerce kedi-köpek yaşam savaşı vermektedir. Her türlü insan zulmüne maruz kalan, Açlıkla, susuzlukla birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalan bu hayvanların açlıktan birbirlerini parçalayıp yediklerine dahi şahit olduk. Zaman zaman yapmakta olduğumuz kampanyalarla hiçbir menfaat gözetmeksizin bu hayvanları hayatta tutma gayesindeyiz. Migros gibi büyük bir kurumun son kullanma tarihi geçen ürünlerini bakım evlerine ya da sokak hayvanlarına gönül vermiş, gecesini gündüzüne onları hayatta tutmaya adayan biz gönüllerine vermesi demek binlerce hayvanın Migros sayesinde hayatta Tutunması demektir. Makarna, konserve, patates, ekmek, kurumama, et ve benzeri ürünlerinizi imha etmek yerine Türkiye'nin dört bir yanında yer yer bayat ekmek dahi bulup besleyemediğimiz bu canlara verilmek üzere biz yaşam aktivistlerine vermenizi temenni ediyoruz. Tamamen vicani bir tavırla yazdığımız dilekçemize olumlu bir görüş yaparak gözümüzdeki marka değerinizi sarsılmaz bir değer haline getirmenizi umuyoruz diyor Ufuk. Hayvanlarla ilgili başka bir kampanya var sırada. Konusu bu sefer balık avcılığı ile ilgili. Kampanyanın muhatapları amatör balıkçılar ve denetimciler. Kampanyayı başlatan Anıl Erdemir diyor ki: "10 yılı aşkın süredir yasak olan tırıvırı avcılığının kesin olarak son bulması ve denetimlerinin sıkı bir şekilde yapılması gerekiyor." Ve diyor ki: tırıvırı bir çeşit misina ağıdır. Bu ve bu tip avlanma araçları deniz, akarsu ve göl diplerini sararak bu popülasyon içerisinde her türlü hareketli hareketsiz canlının yaşam alanını kısıtlar ve onların katledilmesine yol açar. Yaşam faaliyetlerimizin bir kısmını gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri ekolojide bozulmanın önlenmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması önem arz etmektedir. Ayrıca 10 yılı aşkın süredir yasak olan tırıvırı avcılığının kesin olarak son bulması ve denetimlerin sıkı bir şekilde yapılması şarttır diyor Anıl Erdemir. Bu konuda şikayetçi olan balıkçılarla daha önce bu konuyla ilgisi olmayan ben bile karşılaştıysam demek ki bu önemli bir konu gibi görünüyor. Özellikle balıkçılar için. Evet siz de destek olmak isterseniz Change.org'da bu kampanyaya destek olabilirsiniz. Kendileri tırı vırıya geçit vermeyin diyorlar. Yükseköğretim Kurulu'na yönelik başlatılmış bir kampanyayla devam ediyoruz. Kampanya başlatan Zeynel Abidin Kanat. 2014-15 öğretim yılında tüm adaylara formasyon verilmesini talep ediyor kendisi. Zeynel demiş ki 13-14 öğretim yılında pedagojik formasyon sertifika programına 60 bin adayın 30 bin artı 30 bin şeklinde yerleştirilmesi planlanmıştır. Fakat ilk 30 bin aday yerleştirilmiş olup İkinci 30 bin adaya yeni mezunların da dahil edileceği planın dışında tutulmuştur. Bu sebeple 14-15 öğretim yılında 30 bin kontenjanın bu beklentiyi sağlayamayacağı görülmektedir. Dolayısıyla tüm mezunların yeni mezunlarla birlikte formasyon alabileceği şekilde bir kontenjan belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için Yüksek Öğretim Kurulu'nun buna uygun çözümler üreterek bu soruna bir an önce çözüm bulması ve duyurması gerekmektedir, diyor Zeynel. Evet sırada Konya'dan bir haberimiz var. Kampanyayı başlatan Ezgi Tekin, Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne yönelik ve kendisi demiş ki öğrencilerimize yaz okulu açmanızı, yaz okuluna katılım hakkı vermenizi talep ediyoruz. Selçuk Üniversitesi öğrencileri olarak üniversitemizde yaz okulu olmaması nedeniyle okulun uzaması, zaman kaybı, maddi kayıplar, moral ve motivasyon kaybı mağduriyetlerimiz var. Mağduriyetlerimizin giderilmesi için üniversitemizde yaz okulu açılmasını talep ediyoruz. Eğer mevcut şartlarda bu mümkün değilse Selçuk Üniversitesi'ne denk, Yaz okulu uygulaması bulunan başka bir üniversitede yaz okuluna katılım hakkı talep ediyoruz. Desteğinizi bekler imzanıza sunuyoruz diyor Ezgi bütün imzacılara seslenerek. Ve günün son haberi Kayseri'den. Kampanyanın muhatabı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talebi ise RGS evlerdeki yeşil alanın park olarak kalması Bedrettin Özdemir tarafından başlatılmış bu kampanya. Kendisinin talebi bu alandaki 15 katlı konut yapımı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalenin durdurulması. Alan üzeri Emniyet Müdürlüğü tarafından yeşillendirilmiş daha önce. Yürüyüş yolları daha yapılmış. Ortasında da büyükçe bir ay yıldız konmuş. Tramvay yolu yapımında sökülen 500 kadar ağaç da buraya nakledilmiş. Şimdi bu ağaçlar kesilecek. Mahallede yaşlıların dinleneceği, çocukların oynayacağı başka bir yeşil alan yoktur. Çevremiz için, yeşil için, yaşlılarımız için, çocuklarımız için burayı betonlaştırmayalım diyor Bedrettin. Bu kampanyayı belki şu anda belediye başkanı olan adayların tamamına yönelik yapıp her birinden buranın yeşil alan kalacağına dair taahhüdü almak iyi olabilir. Bir an önce Kayseri Erciyes evlerdeki bu güzel parkın yine daha fazla bina yapılmasından korunması konusunda vatandaş hareketi geçmiş Kayseri'de. Change.org'da değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin parçası olabilirsiniz. Esen kalın.